Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in ve ba'dı Kardeşlerim bugünkü imanla ilgili kaydımız imanın mertebeleriyle alakalı. Bundan önceki ses kayıtlarında imanla ilgili bölümlerde gördük ki ehl ve cemaate göre iman kalbin tasdikidir, dilin söylemesidir ve organların uzuvların amelidir itaatlerle artar, masiyetlerle, günahlarla, isyanlarla azalır. İman edenler ise bilgiler ve amelleri ölçüsünde imanlarında farklı farklıdırlar. İman şubelerde parçalardan oluşur. Bunlar mertebeler ve derecelerdir. İman, itaatlerle ve salih amellerle Allah'ın dilediği kadar artar. Hatta iman sahibini veli kullar, salihler, şehitler ve sıddıklar derecesine kadar ulaştırır. Aynı zamanda iman masiyetlerle, isyanlarla da eksilir. Fakat yine de sahibini cehennemden çıkaracak asıl iman onda kalır. Orada ebedi kalmaz. Ona imanı eksik mümin veya büyük lahşlemişse fasık mümin denir. Öte yandan iman vasfından tamamen de soyutlanamaz. İşte bu kısma imanın aslı denir ki bu mertebe ancak ve ancak şu üç şeyle birlikte gerçekleşir. Birincisi şehadet kelimelerini söylemek. Yani eşhedü en la ilahe illallah Başhadenen Muhammed'in Allah'ın Resulü sözünü söylemek. İkincisi kalbin sözüdür ki şehadet kelimelerinin ne olduğunu bilmek, onların manalarını doğrulamak, peygamber sallallahu aleyhi ve haber verdiği her şeyin ve Allah'tan getirdiği emirlerin doğru olduğunu tasdik etmek demektir. Üçüncüsü de kalbin amelidir. Kalbin ameli ise Allah'ı tevhidi, Allah'ı birlemeyi kabul etmek, şirk nevi her şeyden uzak durmak Allah'ı, peygamberini ve dinini sevmek, Allah'a ve peygamberine itaat etmek demektir. İşte bunların her üçünü birden yerine getirmeyen bir kul, imanın aslını gerçekleştirmiş olamaz. Dolayısıyla iman etmiş sayılmaz. Çünkü bakın, Allahu Teala Nisa suresi 65. ayette buyuruyor ki, hayır, Rabbinin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakem kılıp sonra da Verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksın. Sanattan bir teslimiyette bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar buyurmaktır. Allah-u Teala yüce kitabında kendi şeriatı dışında başka bir hükmü kendinden hakem tayin edenleri münafık olarak isimlendirmiştir. Buna dair de Nisa suresinin 60 ve 61. ayetlere müracaat edilebilir. Kardeşlerim Allah-u Teala bir kulun Müslümanlığının sıhhatli olması için şöyle buyurmuştur. Tevbe suresi 11. ayette. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekat verirlerse işte o zaman din de kardeşlerinizdirler. Biz bilen bir kavme ayetleri böyle uzun uzun açıklıyoruz. Aynı şekilde ehli sünnet vel cemaate göre azala azala iman öyle bir hale gelir ki sahibini büyük bir tehlikenin işine getirir. Hatta dinin muhalif davranmasının miktarı ve günahta ısrarı Müslüman kimseyi, Kendisini iman dairesinden çıkaracak şeyler işlemeye götürür. Böylece de imanı tamamen gidebilir. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna imandan yana tamamen eli boş olarak ve kendisine fayda verecek hiçbir şeye sahip olmayarak gelir. Öyleyse imanın bir alt sınırı var ki bu alt sınırı ihlal eden kimsenin imanı gider ve sahibi ebedi cehennemlik olmaktan kurtulamaz. Allah bizleri onlardan olmaktan korusun. Ehl-i sünnet cemaate göre imanın mertebeleri, dereceleri ve menzilleri, konumları vardır ki müminler imanlarının mertebelerinde farklı farklıdırlar. Ehl-i sünnet cemaate göre imanın mertebeleri 3 mertebedir ve onlar şunlardır. Birinci mertebe imanın aslı veya diğer ifadeyle genel iman veya diğer ifadeyle mutlak iman mertebesi. Biz buna birinci mertebe diyoruz. Akılda iyi kalsın diye. İmanın bu mertebesi daha da eksilmeyi kabul etmez. Çünkü burası İslam'ın alt sınırıdır. Yani iman ile küfür arasındaki ayırt edici noktadır. Buna sahip olan kimseye iman sahibi mümin denir. Buna sahip olmayan kimseye kafir denir. Küfür sahibidir çünkü. Bu tür bir iman, iman ve İslam dairesine giren herkes için vacip kısımdadır. İmanın sıhhatinin şartıdır. Şer'i hükümler bununla sabit olur. Çünkü iman ismi ve hükmü ona dahil olan herkesi kapsam içine alır. Kardeşlerim bu iman tasdikle, yani toptan genel bir bağlılıkla, zatında, sıfatlarında fiillerinde Allah'ı birlemekle, ibadete sadece onu layık görmekle, emirlerine ve yasaklarına uymakla ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla gerçekleşir. Bu mertebede olmak için imanı tam olarak bilmek şart değildir. Kul, bunların hepsiyle amel ettiği zaman kendisini küfürden kurtaracak imanın aslını gerçekleştirmiş olur. Ahirette de ebedi cehennemde kalmaktan kurtulur. Bazı vaciplerde kusurlu olsa bile veya haramlara dalsa bile bu iman üzere ölür ve bu imanı bir söz veya bir amel veya inanç ile bozmamış ise sonunda varacağı yer cennettir. Fakat onlardan bazıları daha başında Allah'ın rahmeti ve bağışlamasıyla cennete gelebilir Bazıları şefaatle ve başka sebeplerle cennete girebilir. Bazıları da cehennemde bir müddet azap gördükten sonra ki onun süresini Allah bilir. Oradan çıkar ve cennete girer. Bu iman sahibi kimseler. Kalplerinde imanın hakikatini tam olarak nüfuz etmeyen kimselerden salih amel işleyen kimseler, Müslümanlar bu mertebededirler. Aynı şekilde genel olarak büyük günah işleyenler o kısma dahildirler. Bu mertebenin sahipleri noksan imanlı mümin veya fasık. Veya asi gibi isimlerle isimlendirilirler. Bunlar her ne kadar Müslümanlardan sayılsalar da zulüm ve masiyetlerinden, isyanlarından dolayı tövbe etmezlerse, dinin istediği şekilde imanlarını söyleyemezlerse büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Çünkü zulüm ve günahları sebebiyle cin ve insan şeytanlarının musallat olmasına maruz kalabilirler. Şehvetleri ve şüpheleri onları küfre veya nifaka sürükleyebilir. Dünya ve ahirette cezalarla karşılaşabilirler. Allahu Teala bakın bu usta Nur suresi 63. ayette şöyle buyurmakta. Öyleyse peygamberin emrine aykırı hareket edenler başlarına dünyada bir bela gelmesinden yahut ahirette de acı verici bir azap gelmesinden korkup çekinsinler. Evet imanın birinci mertebesi budur kardeşlerim mutlak iman mertebesi denen mertebe imanı zayıf mümin kimse diye isimlendirilir. Bu isimle isimlendirebilmek ve bu makamla kalabilmek için gerekli olan üç şartı tekrar edelim. Birincisi bu kimse kelime-i şahadeti söyleyecek. İkincisi kalbi bu sözü söyleyecek. Yani kelime-i şahadetin mana alanını bilecek, tasdik edecek, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği her şeyi onaylayacak ve Allah'tan getirdiği emirlerin doğruluğunu da kabul edecek. Üçüncüsü de kalbi bu işlemel edecek. Yani Allah'ı birleyecek. Şirkten uzak duracak, Allah'a ve Peygamberini ve dinini sevecek, Allah'a ve Peygamberine itaat edecek. Bu üç şartla ancak bu kimseler imanın birinci mertebesinde, imanın aslı olan, genel iman mertebesi olan, mutlak iman mertebesi olan bu mertebede kalabilirler. Bu şartlara uymazsa bu mertebeden aşağı düşer, iman dairesinden çıkarılıyor ahlilerimiz. Kardeşlerim imanın ikinci mertebesi vacip iman veya mufassal iman mertebesidir. Veya imanın hakikati mertebesi de denilir. Biz buna akılda kalıcı olsun diye ikinci mertebe diyeceğiz. Bu mertebe birinci mertebeden az önceki okuduğumuz iman aslı mertebesinden sonra gelir. Bu mertebede bu aşamada bulunanlar vacip imanın gereğini hakkıyla yerine getirenlerdir. Bu kimseler vacipleri eda ederler. Büyük günahlardan ve kötülüklerden sakınırlar. Dinin bütün ayrıntılı hükümlerini tasdik ederler. güçleri yettiğince gizlide ve açıkta onlarla amel ederler ve onlara bağlı kalırlar. Bilgileri ve amelleri arttıkça onların imanları da artar. Basiretli ve bilinçli bir şekilde Allah'a ibadet ederler. Kalpleri şirkten ve şüpheden ve şehvet hastalıklardan kurtulmuştur. Günahlarda ısrar etmekten kurtulmuşlardır. Devamlı Allah'a itaat ederler ve bağışlanma dilerler, istiğfar ederler. Bazı küçük günahları işledikleri zaman farzları eda etmeleri ve büyük günahlardan sakınmaları bu küçük günahlarına keffaret olur. Fakat küçük günahlardan sakınan kimselerin imanı bu günahlara düşen kimseden imandan daha mükemmeldir. Bu aşkar. Bu ikinci mertebeye müntesip müminler dünyada Allah'ın koruması, yardımı, gözetimi ve rahmeti altındadırlar. Aynı zamanda bu kimselere bazı musibetler ve hoşa gitmeyen şeyler de isabet edebilir. Bunun sebebi ise onların günahlardan arınmaları için olabilir, sabır ve imanlarını kanıtlamaları için olabilir, iyiliklerinin artması, derecelerinin yükselmesi için olabilir veya günahlarına kefaret olması için de olabilir. Ahirette Allah Azze ve Celle onlara rahmetiyle muamele eder. Kıyametin en büyük korkusundan onları güvende kılar ve onları doğrudan cennete sokar. Çünkü Allahu Teala onlara cehennemi haram kılmıştır. Aynı şekilde bu kimseler ölümler esnasında veya kabirde veya haşir toplama sahasında da bazı sıkıntılarla ve hoşa gitmeyen şeylerle de karşılaşabilirler. Çünkü bu da onların dünyada işledikleri günahlarına kefaret olması ve tertemiz olabilmeleri içindir. Bu mertebenin, ikinci mertebenin sahibi olan kimseler hem dünyada hem de ahirette esenlik, güvenlik, kurtuluş ve başarıya ulaşmış kimselerdir. Allahu Teala bunlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Fussilet suresi 30. ayet ile 33. ayetler arasında. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere dosdoğru yolda yürüyenler var ya işte onların üzerine melekler iner. Hiç endişe etmeyin. Üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin. Dünya hayatında da ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey çok örtücü ve çok merhametli, ihsanı bol Allah tarafından bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız derler. Allah yoluna çağıran, Allah'a davet eden ve güzel işler işleyen, salih işler yapan ve ben Müslümanlardanın diyen kimseden, daha güzel söz söyleyen kim olabilir ki? Buyurmakta Rabbimiz Teala. Aynı zamanda bu ikinci mertebedeki müminlere işaret edecek tarzda Rabbimiz İstibarik ve Teala buyurur ki Hucurat Suresi 15. ayette. Müminler onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra şüpheye düşmediler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte iman sözlerinde doğru olanlar bunlardır buyuruyor allah Teala. Kardeşlerim İmanın mertebelerden üçüncüsü ise kamil iman mertebesi. Diğer ismiyle müstahap iman mertebesi de denir. Biz akılda kalıcı olsun diye üçüncü mertebe isimlendireceğiz. Bu mertebe vacip iman yani ikinci mertebe iman sahiplerinden daha üstte gelir. Nafilelerle ve müstahap amellerle olgunlaştığı için buna kamil iman mertebesi denilmiştir. İşte bu kimseler Mukarrab kimselerdir. Yani Allah'a yakın olan kimselerdir. İyilik yaparlar. Vacipler, müstehaplar ve menruplar cinsinden Allah'a yaklaştırıcı itaatleri yapmaya çalışarak bunları hiç bırakmayarak iyiliklerde yarışarak ve Allah'ın verdiği imkanlar ölçüsünde kötülüklerden ve şüpheli şeylerden sakınarak Allah'a yaklaşırlar. İşte bu mertebe ihsan mertebesidir. Bunlar İslam ve iman mertebelerini tamamlayıp ihsan mertebesine yükselen muhsinlerdir. Bunlar sanki Allah'a görüyormuş gibi ibadet ederler. Her ne kadar Allah'ı kendilerini görmeseler de Allah'ın onları gördüğünü hissederler, bu bilinçle hareket ederler. İşte peygamberler, sıddıklar, şehitler, Allah dostları ve salih kimseler bu mertebededirler. Allah'a tam bir samimiyet ve doğruluk ile, tevazu, itaat ve yöneliş ile ibadet ederler. Kendilerini iman mertebelerinin en yükseğine çıkaran tasdik ve kesin inanç gücüne sahiptirler. Rahman'ın dostluğundan en büyük payı bu üçüncü mertebe müminler alırlar ve nimet cennetlerinde derecelerin en yükseğine nail olurlar. İşte bunlar Allah'ın gerçek kullarıdır, Rahman'ın kullarıdır. Kalpleri tam bir tevazu ve yönelişle Allah'a bağlıdır. Kalpleri Allah'a itaatle huzur bulur, gönülleri Allah ile ünsiyet içerisindedir. Dilleri tevazu ile Allah'ı zikreder, organları onun dininin hükümlerine boyun eğer. Onlar Allah'ı çok severler. Öyle ki Allah'ı ve Peygamber'ini kendi canlarından, mallarından ve aile fertlerinden daha çok severler. Bunlar Kelime-i Tevhid'in her iki bölümünde gerçekleştiren ihlaslı kullardır. Ki Kelime-i Tevhid'in ilk kısmı eşhedü ellâ ilâhe illallah. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederimdir ki bu şahitlik halis saf tevhid ile gerçekleştirilir. Onların gizli ve açık bütün amelleri, sevgileri, nefretleri, vermeleri ve engellemeleri ve buna benzer amelleri Allah içindir. Kelime-i Tevhid'in ikinci bölümü olan Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh kısmı ise yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın rasulü olduğuna ve Allah'ın kulu olduğuna şahitlik ederim kısmı ise, şahitliğin bu kısmı ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeriata tam bir bağlılıkla gerçekleşir. Onların bütün amelleri ve ibadetleri onun sünnetine ve yoluna uygundur. Kardeşlerim işte bunlar sadık müminlerdir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayırıyla ve şerriyle, kaderin Allah'tan olduğuna gerçek bir bilgiyle inanarak, imanlarını adeta kökleştirmişlerdir. Bu yüce sıfatların hepsi bu mertebede olanlara imanın tadını gerçekten ve hakkıyla tattırır. Sonra onları canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda cihada veya cihat hazırlığına ilme, davete, Müslümanların nasihate, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya ve Allah'ın sev, razı olduğu diğer salih amenlere sevk Bu mertebede bulunanlar peygamberlerle, sıddıklarla, Şehitlerle ve salihlerle arkadaşlık ettikleri için çok yüce mertebelere ve makamlara ulaşırlar. İşte onlar orada ne güzel arkadaştırlar. Onlar dünyada inanç, söz ve amel yönünden Allah'ın ihlaslı kullarıdır. Ahirette ise en yüksek Firdevs cennetinde o kudret sahibi hükümlerin Allah'ın huzurunda doğruluk meclislerindedir. Bunlar Allah'ın velileri ve dostlarıdır. Allah'ın özel denetimi ve gözetimi altındadırlar. Onun has ve seçkin kullarıdırlar ki allah Teala Yunus suresinde 62-63 ayetlerde şöyle buyurmakta onların hakkında. İyi bilin ki Allah'ın velilerine korku yoktur, onlar üzüntüye kapılmazlar. Veliler o kimselerdir ki Allah'a iman edip sakınırlar, takva sahip olurlar. İşte kardeşlerim ehli sünnet vel cemaate göre imanın mertebeleri bunlardır. Bu mertebeler Kur'an ve sünnetin alimler tarafından incelenmesi sonucu belirlenmiştir. Bu mertebelerin sahipleri, ilimleri, amelleri ve ihlaslarındaki farklılıkları ölçüsünde dünyada ve ahirette Allah katında birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılıklarına göre ebedilik cennetinde en yüksek derecelere ve ebedi nimetlere nail olacaklardır. allah Teala bu mertebeler hakkında Fatır Suresi 32-33. ayetlerde şöyle buyurmakta Sonra biz kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Onlardan kimisi nefsine zulmeder. Kimisi muhtedildir, ortaya tutar. Kimisi Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır, öne geçerler. İşte büyük tutuf bu üçüncü mertebedekilerdir. Onların mükafatları adın cennetleridir. Oraya girerler, orada altın bilezikler, incilerle süslenirler. Elbiseleri ise ipektendir. Kardeşlerim bu ayette geçen hayırlarda yarışan, öne geçen kimseler az önce söylediğimiz üçüncü mertebedeki kamil iman sahibi kimselerdir. Ki onlar... Allah'a görüyormuş gibi ibadet eden ihsan mertebesindeki kullardır. Vacipleriyle, müstehapleriyle ve menudutlarıyla ibadet yaparlar. Haramları kesin terk ederler. mikrohlardan sakınırlar. Mahzurlu ve şüpheli şeylerden uzak durur. Şehevi arzularına uymazlar. Ayette geçen muktesit ortaya tutan kimseler ise az önce okuduğumuz ikinci mertebedeki vacip iman sahibi kimselerdir. Sünnetleri mendupları ve müstahapları yapmasa da bazı yasaklardan ve mekruhlardan sakınmasa da vacipleri yapmakla ve yasaklardan sakınmakla yetinen kimsedir. Vacip iman sahibi kimselerdir. Ayetin içerisine geçen, kendisine zulmeden kimseler ise birinci mertebede okuduğumuz genel iman sahibi kimselerdir. Bazı vacipleri ve farzları terk eden veya büyük küfür ve büyük şirk derecesine ulaşmayan bazı hanımları İsyanları ve günahları işleyen kimselerdir. Bunlar genel iman sahibi kimselerdir. Bu ümmetin büyük alimi İbni Abbas radıyallahu teala anhum'a İbni Kesir tefsirinde şöyle demekte. Hayırlarda yarışan hesaba çekilmek için cennete girer. Ortada giden, muktesit olan Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Kendisine zulmeden yani bir şekilde cehenneme düşen veya ne cennete ne cehenneme girmeyi Hak etmeyip Araf'ta kalanlar ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ile cennete girer buyurmakta. Kardeşlerim, bugünkü ses kaydımız adeta bir turnusol kağıdı konumunda. Nasıl turnusol kağıdı asitleri ve bazıları ve nötrleri ortaya çıkartıyorsa, bugünkü ses kaydımızda iman iddiasında olan kimselerin mertebelerini veya bu mertebelere giremeyip iman dairesinin dışında kaldığını ortaya koyan bir ses kaydı oldu. Aşikardır ki Müslüman kimsenin hedefi üçüncü mertebedeki kamil iman sahibi kimselerden olabilmek. Bunun için orada da sayılan vasıfları taşımak gerekir. İkinci mertebede olan mufassal iman sahibi, vacip iman mertebesinde bulunanlar için de bu durum iyidir ancak hedef daima daha yukarısıdır. Kardeşlerim Birinci mertebede bulunan imanın ve mertebesinde bulunan genel iman sahibi kimseler için ise tehlike daima söz konusudur. Bu sebeple bu konumda olan kimselerin mutlaka daha üst basamaklara tınılması ve gayret etmesi gerekir ki gerek şeytandan kaynaklı, gerek kendi nefsinden kaynaklı sıkıntılarla baş başa kalmasın ve iman dairesinden çıkacak bir tehlikeyle yüz yüze kalmasın. Evet. Buradan itibaren söz sizde, söz bizde. Kendimize bakacağız, hangi mertebede olduğumuzu tespit etmeye çalışacağız ve tespit ettiğimiz mertebe en yüksek mertebe değil ise o mertebeye çıkmak için gayret servetmemiz gerekiyor. Allah azze ve celle bizleri bu işte muvaffak kılsın. bihamdik, <gülüyor>